Çarşamba sabahından günaydın. Kişisel bir trajediyle başlıyoruz programa. Zehra Ünal kampanyasını annesi için başlatmış ve Sağlık Bakanlığı'na sesleniyor. Morbid obezite hastası olan anneme kulak verin. Anne kız olarak kendi imkanlarımızla geçinmeye çalışıyoruz. 5 yıl önce de babamın vefatı ile Kırşehir'e yerleştik. Annem morbid obezite hastalığıyla 23 yıldır yaşamaya çalışıyor. Kilosu 200 ve her geçen gün artmakta uyuyamıyor, nefes alamıyor, sokağa çıkamıyor. Birçok kez hastaneye yatırıldı fakat maddi imkansızlıktan dolayı tedavisi yarım kaldı. Anneme ben bakıyorum ve bakmak zorunda olduğum için çalışamıyorum ve sadece bakım maaşıyla hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim bu dünyada isteyeceğim tek şey annemin sağlığa kavuşması. Annemin tedavi edilmesi için sizlerden yardım istiyorum. Lütfen duyarsız kalmayın. Buradan Sağlık Bakanımız Sayın Mezinoğlu'na sizler aracılığıyla sesimi duyurmak istiyorum. Toplayacağımız imzalarla bir hayat bir can kurtulacak. Şimdiden teşekkürler diyor Zehra Ünal. Edirne'ye geçiyoruz ve Change.org'da kampanyalarını başlatan Yeşil Masa ekibine kulak verelim. Ergene Nehri'ni temizleyin, kirlenmesine izin vermeyin. Ergene Nehri kanser saçıyor. Çerkezköy ve Çorlu'daki sanayi tesisleri nehri kirletmeyi sürdürürken bölgede yaşayan insanlar sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ülke genelinde kanserin en sık görüldüğü bölgelerin başında da artık Trakya var. Yaklaşık 2000 sanayi tesisi Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin can damarı olan 283 kilometrelik Ergene Nehri'ne her gün zehirlemeye devam ediyor. Trakya'nın verimli tarım arazileri nehrin kirli sularından olumsuz yönde etkilenerek bölgede kanser vakalarında adeta bir patlama yaşandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Balkan Onkoloji Hastanesi'nin verilerine göre Trakya bölgesinde yılda 3 bin civarı kanser vakası görülüyor. Türkiye genelinde kanserin en sık görüldüğü bölgelerin başında da artık Trakya var. Yıldız Dağları'ndan doğup Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizi'ne dökülen Ergen'e 1970'lerden beri köy ve Çorlu'daki sanayi tesisleri yüzünden kirletiliyor. Çevresindeki sanayi tesisleri kesilen para cezalarına karşın Her gün 330 bin metreküp atık suyu nehre bırakıyor. Nehir güzergahında yaşayan nüfus da yıllardır çözülemeyen kirlilik sorunu yüzünden sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Araştırmalar bölgedeki kanser vakalarındaki artışı gözler önüne seriyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Balkan Onkoloji Hastanesi'nde geçen yıl 2200 kanserli hasta başvurdu.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 Haliç nasıl temizlendiyse Ergene'de öyle temizlenmeli fabrikalar kendi arıtma sistemlerini kurabilir. Arıtılan kirli su arıtıldıktan sonra sadece Ergene'ye salınabilir. Çözümü gerçekleştirecek ve Ergene'yi temizleyebilecek yürekliği arıyoruz diyor Yeşil Masa ekibi bu başlatmış oldukları kampanyada. Ve Samsun'dayız. Şerif Meti kampanyanın sahibi. Meti'ye kulak verelim. Diyor ki 19 Mayıs stadyumunda kırmızı koltuk görmeyi istiyoruz. 2011 yılında kendisi de Samsun'a olan dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç tarafından 333.919 kişi kapasiteyle Samsun'un Tekeköy ilçesinde yeni bir stadyum yapılacağı duyurulmuştur. Gerek takımına verdiğin canı gönülden destekle gerekse tribünlerde sergilediği eşsiz koreografi performanslarıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı Büyük Samsun Spor'un büyük taraftarları yeni yapılacak stadyumdaki Tüm koltukları kırmızı renkte istiyor. 19 Mayıs stadyumunun tüm koltuklarının kırmızı renkte olması için kampanyayı imzalayın, sosyal ortamda paylaşalım ve hep beraber sesimizi duyuralım diyor Şerif Meti. Bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz şimdi de. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği bu kampanyanın sahibi. Dernek kampanyalarında Mars Sinema grubuna seslenmişti. Diren Suffraget filmini Bodrum'da gösterime girsin diyordu. Suffraget kadınlara seçime ve seçilme hakkını kazandırmak için mücadele eden kadınlara verilen ad. Bu anlamda yaklaşık 100 yıl önce Türkiye'deki kadınların da vermiş oldukları mücadeleyi İngiltere'de 1912 yılında yaşanan aynı kadın mücadelesini anlatan filmi Bodrum'da izleyiciyle buluşturmakta imtina ediyorlar. Filmin gösterime sunulmama gerekçesi filmin yereldeki izleyici kitlesine hitap etmediği şeklinde. Toplumsal konulara değinen yapımları nedense Bodrum'da yaşayan insanlara layık görmeyen bir sinema pazarlama şekli uzun zamandır mevcut. Sanıldığı gibi duyarsız ve ilgisiz olmayan ve veya çok iyi bilindiği gibi Kadın dayanışmasının örgün olduğu Bodrum'da yaşayan biz kadınlar bu imza kampanyasıyla Sinemarin Bodrum sinemaları, Sinemaxum Bodrum ve Mars Sinema grubu yetkililerinin diren yani Sufraget filmini derhal gösterimi sunmalarını talep ediyoruz. İmza kampanyamıza duyarlı ve ilgili tüm arkadaşlarımızın destek vermesini rica ediyoruz. Diren Sufraget Bodrum sinemalarında gösterime girsin dermişti Ve 318 kişi imzalamıştı bu kampanyayı ve geçenlerde başarıya ulaştı. Dernek başarılarını imzacılarıyla şu şekilde duyurdu. Diren Sufraget filmi Bodrum'da sinema salonlarında bir hafta süreyle günde 3 seans olmak üzere gösterime girdi. Destek verenlere teşekkürler. Feriye Koruma Platformu'nun kampanyasında sıra. Platforma kulak verelim diyorlar ki 22 Ocak 2013 akşamı çıkan yangın sonucunda enkaza dönen Galatasaray Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Feriye Sarayı binası aradan geçen 2,5 yılı aşkın süreye karşın halen yıkıntı halinde duruyor. Galatasaray Üniversitesi yetkilileri tarafından Galatasaray Eğitim Vakfı'nın yanmış binasının röle ve restitasyon ve restorasyon projesini ihale ettiği Sinan Genim'in Betonerme projede ısrarı yüzünden adım atılamıyor. Unutulmamalıdır ki ortak mirasın ürünleri olan bu yapılar kurumlara emanet edilmiştir. Hukuki altyapısı ne olursa olsun bu tarihi yapıların sahibi hepimiziz. Ortak tarihi değerlerimizin ve ortak kullanım alanlarımızın rantsal dönüşüme tabi tutularak talan edildiği bir ortamda Galatasaray Üniversitesi binası restorasyonunun geciktirilmesi kaygılarımızı arttırıyor. Galatasaray Üniversitesi restorasyonunda da İstanbul 3 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunun aksi yöndeki kararına karşın betonarme ısrarını sürdüren Sinan Genim, projenin onaylanmamasına neden olmakta ve masrafla olduğu gerekçesiyle koruyucu çatı uygulamasına başvurmayarak bu binanın çürümesine yol açmaktadır. Kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkan yurttaşlar olarak Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nı sorumlu davranmaya, Tarihi binanın iç ve dış yapısını deforme etmeyecek bir projeyle İstanbul'a ve Galatasaray Üniversitesi'ne yeniden kazandırmak üzere harekete geçmeye davet ediyoruz diyor Feriye Koruma Platformu Derneği ki bu kampanyayı bugüne kadar 3 bin kişi imzalarıyla desteklemiş. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek kırmızı düğmeye kampanyanı başlat düğmesine basarak Hemen birkaç soruda çok kısa bir sürede kampanyanızı başlatıp daha sonra paylaşarak çoğalabilir ve belki de başarıya doğru koşabilirsiniz. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.